Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba, ben Aytaç Dımur. Açık Dergi içinde yayınladığımız Dünyayı Okumak'ta bugün yeni bir kitap ve yeni bir yazarla sizlerle beraberim. E, bu arada bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi e, ikinci tura kaldı, bu pazar e, seçim tekrarı olacak. Bütün dinleyicilerden bu demokratik görevi yerine getirmelerini, gidip oylarını kime istiyorlarsa kullanmalarını. Bu gerçekten çok önemli bence. İşte böyle fırsat bulmuşken bu düşüncemi de paylaşmak istedim. Evet bugün Fulya Marmara konuğum. E, Cehaletin Kültürel Üretimi ve Hayvanlar kitabının adı. Alt başlığındaysa cehalet ve tahakküm süreçlerini nasıl geri çevirebiliriz diyor Fulya Hanım. Fulya Hanım Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Fulya Hanım kitabınızda bir anlam krizinden bahsediyorsunuz. E, nedir bu anlam krizi ve bu anlam krizini biraz da e, ekolojik yakınla ilişkilendiriyorsunuz. E, bir, bir buradan girmek istiyorum. Tabii aslında şöyle söyleyebilirim. Ben tabii çeviri alanında çalışıyorum. Dolayısıyla kitap da buradan yola çıktı. Çeviri genelde bir dilde söyleneni başka bir dilde yeniden söylemek olarak düşünülüyor aslında. Fakat şöyle de bir yanı var. Kaynak bir kültürde ya da bir bağlamda ya da bir bağlamda diyebiliriz aslında en uygun şekilde. Üretilen anlamı erik kültürde tekrar üretmek gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla anlamla çok ilişkili çeviri alanım. Ben de dolayısıyla bir bakmak istedim. Hayvanlara nasıl anlam yüklüyoruz? Onlara ne tür roller atfediyoruz? Bunu yaptığımda da tabii karşıma şu çıktı. Biz belli değerlere sahip olduğumuzu söylüyoruz. Bunların evrensel değerler olduğundan bahsediyoruz. Fakat ve bunlar da ilk aklımıza gelenler bunların arasında aslında işte öldürmeyeceksin. Kimseyi, e, kimseyi e, hapsetmeyeceksin değil mi? Özgürlüğünden mahrum etmeyeceksin vesaire. Fakat öyle görünüyor ki hayvanlar söz konusu olduğunda bu değerler bir yana bırakılıyor. Maalesef bizim kendimizi kandırdığımız noktalar var. Onları anlam dünyamızın içine dahil etmiyoruz. Bu noktada da aslında cehaletin üretiminin söz konusu olduğunu düşünüyorum. Biraz bunu sorguladım ve bu tahakkümün aslında çeviri yoluyla nasıl geri döndürülebileceğini, döndürülüp döndürülemeyeceğini eğer cevap evet, evetse de bunu nasıl yapılabileceğini sorguladım. Kitabın aslında genel bakışı bu anlam bağlamında. Esasında e, takip ediyor musunuz Açık Radyo'yu bilmiyorum ama biz Açık Radyo'da özellikle iklim krizi konusunda çok duyarlıyız. Elbette Açık Radyo'da veganlıkla ilgili programlar var ama gerçekten iklim krizi e, herhalde şu anda Açık Radyo'da bütün programcıların e, bir numaralı problemi. Şimdi ben sizin bu ekolojik yıkım kavramınızı görünce bir de bunu anlam krizine bağlayınca elbette söylediğiniz gibi hayvanlar, veganizm, türcülük gibi bağlamlarda ya da kavramlarda daha doğrusu bu çok belirgin ama sanki bana böyle iklim krizi söz konusu olduğu zaman da ekolojik yıkımın Sonucu olarak bu anlam krizini bizim de yaşadığımızı düşünüyorum. Yani aynı şey orada da var. Siz bir de buradan biraz daha ileri gidiyorsunuz ve bağlantılık kavramını günümüzde çok daha fazla önem kazandığını söylüyorsunuz. Şimdi bu gelinen noktada eksik olan şeylerden biri de acaba bu kavramı uygulamıyor olmamız mı? Ne düşünüyorsunuz bunda? Aslında şöyle diyebilirim, şimdi ilk başta şunu söyleyeyim, Ekoloji terbin, ekolojik hassasiyet benim için çok önemli. Fakat ben genelde çalışmalarımın da mutlaka başında bir yere şunu belirtiyorum, yani bu çalışma kitapta da geçiyor zaten, hayvana içkin değer nedeniyle yapılmıştır her şeyden önce. Çünkü onlar canlı hisleri ve duyguları olan varlıklar. Dolayısıyla onlara değer vermek, onlara haklarını teslim etmek sadece insanı kurtarma amacıyla yapılan bir şeyse bana çok etik gelmiyor, çok ahlaki gelmiyor açıkçası. Tabii ki şu kısım önemli. Hayvanları, hayvanları ne kadar etik, empatik çemberin içine dahil edersek... Bundan biz de yararlanacağız. Aslında onları kurtardığımız kadar kendimiz de bir nevi kurtarılacağız. Öyle düşünebiliriz. Etik empatik çemberden de şunu kastediyorum aslında. Toplumlar geliştikçe bugün ideal olmasa da ideale daha yakın Ülkelere baktığımızda bu etik empatik çembere dahil olan dezavantajlı toplulukların sayısının giderek arttığını görüyorsunuz. Ee, hayvan maalesef... Biraz önlek e verirseniz onlar nedir mesela? Tabii tabii mesela engelliler, LGBT artı bireyler, yaşlılar günümüzde, artık şimdi Afrika kökenli insanlar ve bir, bir, bir, bir sürü sayılabilir tabii ki yani buna eklenecek pek çok şey dezavantajlı grup olabilir. Ee, dolayısıyla e, onlara yönelik bu etik empatik bakış gelişiyor. Fakat hayvanlar insan dilini konuşamadıkları için belki de e ki bu yani gerekli değil onu da belirtmek gerekir çünkü sanki insan dilini konuşsalar onlara böyle bir üstünlük atfedecekmişiz gibi bir yanlış anlaşılma olmasın e, çünkü bu onlar için gerekli değil onlar kendi iletişimlerini sağlıyorlar ideal şekilde ama belki de bu yüzden biz onları çok daha kolay görmezden gelebiliyoruz ve onları toplumlarımıza sıkıştırmış durumdayız. Kendi insanın inşa ettiği kültürde hayvan tamamen sıkışmış konumda ve e, onu anlamakla ilgili herhangi bir ekonomik çıkarı da olmadığı için insan topluluğunun ancak vicdani işte hassasiyetleri yüksek insanlar tarafından anlaşılmaya çalışıyorlar. Ve aslında e, anlaşılmaları sağlanmaya da çalışılıyor diyelim. Dolayısıyla ben ekoloji konusunda hassasım ama bunu da belirtmek istedim. Bağlantılılık da bu anlamda neden önemli olabilir? Belki e, şöyle örnek verebiliriz. E, Kendin neticede ekolojiyi oluşturan öleceklerin hepsi canlı varlıklar. Hayvanı burada üstün demeyelim ama ayıran özelliği insana benzer, insanla aynı hatta sinir sistemine sahip olması, yani bizim gibi acı çekmesi, bizim gibi üzülmesi. Biz tabii bunları kültürel bağlamlarımızda çok karmaşık şekilde dile getiriyor olabiliriz, ama vedeninliyor olabiliriz ama e, bu bizim insani bakışımıza göre ideal olan. Hayvanın deneyimlediği de kendi bakışına, kendi penceresinden ideal olan. Dolayısıyla e, hayvanın bu bizle bizle aynı sinir sistemine sahip olması ve e, acıyı, korkuyu, neşeyi, e, hüznü, yaz duygusunu e, yaşıyor olması, onu bence e, özel olarak e, üstüne düşünülmesi gereken bir varlık olarak gerekli kılıyor. O, o durumla, o statüye sahip olmasını gerektiriyor. Ee, bağlantılı konusunda da şöyle bir durum var. Ee, biz hayvanla böyle bir e, nasıl diyelim bir paydaşla buluşuyorsak yani his ve duyguları e, olan varlıklarsak hepimiz e, onlara yönelik bir e, Etik bakış da aslında bütün dezavantajlı gruplara yönelik bir bakış haline geliyor. E, toplumsal bir pratik haline gel geliyor. Onu demek istiyorum aslında. Yani şiddet sadece işte çocuğa, kadına ya da engelli bireye yönelik ortaya çıkmıyor. Aslında orada hedeflenen o topluluk o dezavantajlı topluluk değil. Orada hedeflenen kendisinden zayıf olan. Dolayısıyla bir hayvana, yani insan olmayan hayvana uygulanan şiddetle aslında bir çocuğa ya da bir kadına uygulanan şiddetin kökeni sebebi arasında bence hiçbir fark yok. Bağlantılılığa belki bu açıdan bakabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel açıkladınız. Ben şimdi buna bir de cehaleti eklemek istiyorum. Yani bütün bu sözünü ettiğiniz, gerek hayvanları olsun, gerek işte dezavantajlı bütün grupları olsun, ya bu yapılan sö sömürü... E bu arkasında böyle bir e, cahil kalma, e, çünkü siz öyle bağlantı da kuruyorsunuz yani bu ce cehalet diyorsunuz kültür olarak üretiliyor. Yani kasıtlı olarak cahil kalma değil mi? E, Hı -hı. Esasında bilmek ama hayata geçilmemek. Biraz da buraya değinir misiniz? Çünkü burası da gerçekten çok ilginç. E, tabii değinmeye çalışayım. Cehaletin tabii cehaleti sözlüklerde aradığımızda karşımıza çok e, basit bir anlam çıkıyor. Aslında bir konuda bilgi sahibi olmamak. Ama cehaleti düşündüğümüzde e, pek çok boyutuyla deneyimlenebilen bir şey. E, kimisi diyor ki e, tek şey biliyorum bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim. Aslında bu bilgi bir cehalet yani kendine farkında olan bir cahillik. Ama başka tür bir cahillik var. O da aslında cehaletinden memnun. Çeşitli tabi katmanlara da ayırabiliriz. Günümüzde post-truth kavramıyla da e, hakikat sonrası diye çevriliyor genelde. E, ilişkilendirebiliriz. Yani bir bilmemek var. Bu çok kolay tamir edilebilir bir şey. Bilmediğini bilmemek var, tabii bu artık çok daha zorlaşıyor. Bilmediğini bilmemek e, ama bildiğini sanmak var. Ve bunun en son ulaştığı nokta e, bildiğini sanmak, bir de bildiğini sandığı şeyi karşı tarafa dayatmak. Aslında hayvanlarda gerçekleşen bu. E, ben çeviri bağlamında çalıştığım için ve dil bağlamında çalıştığım için bunun dilde nasıl ortaya çıktığını, yani dilin bu anlamda ideolojik, ideolojik yönünü göstermeye çalıştım. E, o kadar e, aslında garip sözcükler, dilsel ifadeler kullanıyoruz ki hayvanlarda ama hiçbir zaman bunları fark etmiyoruz. Tabii ben de fark etmemiştim. E, bu konuyla ilgilenmeye başladıktan sonra, işte kendi kişisel hikayemde kedimle tanıştıktan sonra bunlar e, yavaş yavaş e, dikkatimi çekmeye başladı. Çok garip gerçekten ifadeler var. Mesela insani kesim bunlardan biri. E, düşün. Kesmekten bahsediyorsunuz bir canlıyı ve bunu insani olarak yapabileceğinizi söylüyorsunuz. İnsaniyi tabii altını nasıl doldurduğunuz önemli ama belli ki buradaki kullanımdan insani sıfatının iyi bir şey olması lazım. Yani erdemli bir şey olması lazım yani erdemli bir şekilde hayvanı kezebilirsiniz diyor. Mesela bu çok garip garip bu bir oksimoron bunun olması mümkün değil. Evet. Ama bir kere bunu söylediğinizde ve bu kabul gördüğünde ki bu aslında ter terminolojinin bir parçası özellikle mezba sistemlerinin vesaire sayfalarına girdiğinizde görüyorsunuz. Bir kere bu normal olduğunda meşru zemine taşında o zaman bunun... Olması zihinlerde normal kılınıyor. İşte bu da anlamla ilişkili en başta konuştuğumuz yani hayata bir anlam atfettiğimizi söylüyoruz ama ona o kadar zıt davranıyoruz ki yani evrensel değerlere sahip olduğumuzu söylüyoruz ama bir canlıyı e, erdemli olarak kesebileceğimizi de söylüyoruz işte bunlar anlam evrenimizde asla delikler ve bence bu delikler yani bu tutarsızlıklar aslında e, şeyin yaşadığımız bu antroposan şu anın, ekolojik yıkımın da nedeni bunlar çünkü yaptığımızın asla farkında değiliz e, bana biraz böyle geliyor harika e, Fulya Hanım izin verirseniz burada şimdi e, Açık Radyo'nun sevgili arkadaşlarına ben bir şarkı dinletmek istiyorum. Tabii çok, çok e, öyle, ben de memnun olurum. Sesini çok sevdiğim Nina Simone var, bilmiyorum hiç duydunuz mu? Hı hı, tabii. E, ondan bir Feeling Good diyelim. Dünyayı Okumak'ta Cehaletin kültürel Üretimi ve Hayvanlar kitabının yazarı e, Fulya Marmara'yla söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz kaçıranlar için söyleyeyim Nina Simone'dan Feeling Good şarkısını dinledik. Şimdi çok güzel bir noktaya geldiniz. Bu mesela insani kesim oksimoron dediniz. Hı hı. Aynı zamanda hayvanların çeşitli bölgelerine işte onlardan elde edilen ürünlere de esasında hiç alakasız isimler verilerek de böyle olan bitenin bir üstü örtülüyor gibi geliyor bana. Burada da sanki cehaletin işte bu kültürel üretimine bir örnek gibi geliyor. Yani siz de onu vurgulamışsınız. Cehalet kültürel olarak nasıl üretiliyor? Siz de katıyor musunuz buna? İşte büftek deniyor, pirzola deniyor ne bileyim işte. Değil mi halbuki hiç bunların yani söz konusu şeyle alakası yok? Tabii aslında bunun... Yani bu fikri ortaya atan tabii Keral C. Adams, onun kitabına ilgilenenlere mutlaka tavsiye ederim. Belki dinleyicileriniz zaten çoktan okumuşlardır. It'in cinsel politikası, başka kitapları da var. Onlar da tabii okunabilir Keral Adams'ın kayıp göndergeden bahsediyor aslında kendisi. Ben de bundan çok yararlandım. Ben bunu dil boyutuna uyarlamaya çalıştım. Evet. Kendisi aslında bir göstergeler dünyasından bahsederek bunu yapmış. Ben dil boyutundakini ileriye taşımaya çalıştım çeviri kuramlarından da yararlanarak. Ee, tabii böyle şeyler, böyle dilsel taktikler, şimdi ben dil üzerinden konuştuğum için diyorum ama... E, toplumsal günlük hayatımıza başka alanlarda da bu taktikler hayata geçiriliyor. Bu tür tıddisel kullanımlarla hayvana yönelik empati ortadan kaldırılıyor. Çünkü siz tabağınızdaki ki etin esas sahibi yani ya da o etin kim olduğunu bilmiyorsanız, o sizin için sadece bir nesne yani aslında onu nesneleştirmiş oluyorsunuz ve tamam tam olarak o etin sahibini kaybetmiş, ortadan yok etmiş oluyorsunuz. Böylece aslında biraz önce bahsettiğimiz o bağlantılılık, artık o bağlantılılığı anlamak, bağlantıyı kurmak imkansız hale geliyor. Asa ben kitapta yine Keralıcı Edmis'den yola çıkarak müdahale çeviri olarak adlandırdım, yapmaya çalıştığım şeyi. İşte bu bağlantıları bağlantılılığa ışık tutmak, için müdahil olmak gerekiyor bunu dil alanında yapabilirsiniz aktivizmin her çeşidiyle yapabilirsiniz sadece gündelik hayatınızda insanlarla bu konuda konuşarak onlara onları uyandırmaya çalışabilirsiniz Tabii bu uyandırmaya çalışıyordan kastım böyle üstten bakarak filan değil çünkü aslında hepimiz bazı noktalarda köyleşmiş durumdayız Hepimizin birbirimizden öğreneceği şeyler var ama insanların zihnine bir soru işareti bırakmak bile bence bu anlamda yararlı. Böyle kullanımlar çok fazla ama temel amaç tabii ki bunu herkes çok bilinçli yapmıyor. Ee, ama bunun hizmet ettiği bir nokta var. Ee, aslında canlı bir varlığı bizim sömürüyor olduğumuz fikrinden kaçmak, bunu saklamak. Şunu da belirtmek isterim ee, kısaca. E... Dili tabi ben kendi kitabımda şundan bahsediyorum. Acaba çeviri nasıl müdahale olabilir? Dil içi çeviri yoluyla bunların yeniden söylenmesi mümkün mü soruyorum ve e bu yöntemle acaba bir farkındalık yaratılabilir mi? Ama şunu kabul etmek lazım. Dili değiştirince her şey tabii ki değişmiyor. Böyle bir şey yok, böyle bir iddia yok. E, fakat dilin bu e, cehalet üreten yönünü ortaya koymak bence farkındalığı e, kesinlikle artıracak e, bir eylemdir diye düşünüyorum. E, bir şeye daha değiniyorsunuz. O da benim dikkatimi çekti. Eril dilin, şey yani, Türkçe dili beslediğini söylüyorsunuz. Değil mi? <gülüyor> Burada, Tabii bunlar akraba aslında bana kalırsa. E, şimdi e, çok da enteresan bir şey yakaladım ben kitapta. Şöyle bir kurumdan bahsediyorsunuz. Laboratuvar Hayvanı Koruma ve Deneysel Araştırma Merkezi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <koruyun Evet>. <gülüyor> bu o kadar ilginç bir şey ki bu tür mesela merkezlerin, laboratuvarların diyelim. Adlarının yanında mutlaka böyle korumakla ilgili bir ibare yer alıyor. Aynı zamanda yine ilgisine çeken dinleyicileriniz belki bakabilirler. İşte avcılıkla ilgili e, ne diyelim organizasyonların tam adı da yine bu şekilde. Yani nokta nokta avcılık ve doğal yaşamı koruma işte derneği diyelim. Bu pek çok yerde farklı böyle bileşenlerle olabilir ama temel mesaj orada hem avcılık var ama hem de doğal yaşam korunuyor. Ee, gerçekten bu işte bu da yine oksimoron oksimoron hem dilde üretiliyor hem e, söylemde üretiliyor e, ve bunları fark ettikçe insan aslında e, insanın ne kadar akıl dışı olup e, aklı takip ettiğini sandığını gösteriyor yani onu anlıyorsunuz zamanla aslında evet, çok güzel ifade ettiniz e, programımızın da e, sohbetimiz güzel ama sonuna geldik Fulya Hanım Bilmiyorum bir iki şeyle kapatmak ister misiniz? Yani şunu söyleyebilirim. Belki benim herhalde en çok kafama takılan bu insanlar bazen şunu düşünüyorlar. Tabii biz de öyle bir ülkedeyiz ki yani İdeal bir ülke var mı zaten onu sorgulamak lazım ama biz de gündelik hayatta farklı zorluklarla karşılaşılan bir e, ülkedeyiz e, sanki hayvanlarla ilgili çalışmak hayvanlara e, yönelik hassasiyet sahibi olmak onların haklarını savunmak böyle çok e, lüksmüş gibi geliyor insanlara belki yapay mı geliyor bilmiyorum ama şunu anlamak önemli e, hayvana üretilen çünkü hayvan toplumun en zayıf halkası aslında öyle söyleyeyim yani anlamında en kolay tahkim üstünde ürettiğimiz varlık, ona e, uyguladığınız her şiddeti aslında başka bir dezavantajlı gruba başka bir gün başka bir gün e, uygulanmasını dolaylı olarak onaylamış oluyorsunuz. Yani belli şartlar yerine getirilirse belli gruplara e, gerektiğinde şiddet uygulanabilir demiş oluyorsunuz. Belki bu açıdan bakarak hayvanlara yaklaşmak lazım. Tabii sevgi, duygusal bağı geçiyorum ama etik anlamda konuşuyorum. E, o anlamda e, hayvan-insan ilişkisine e, düşünmek bence önemli. Ve çok tabii teşekkür ediyorum davetiniz için de. Bu arada çok güzel bağladınız. Gerçekten bu son söylediğiniz çok etkileyici. Çok teşekkür ediyorum. E, ben çok teşekkür, da, ediyorum. teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. E, Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri bugün Dünyayı Okumak'ta e, Fulya Marmara'yla Cehaletin Kültürel Üretimi ve Hayvanlar kitabını konuştuk. E, önümüzdeki programda başka bir yazar, başka bir kitapla buluşuncaya kadar ben Aytaç Tuvur. E, herkese iyi akşamlar, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.